Birinci sorumuz ne üzerineydi? Cuma namazı ile Cuma namaz üzerine. Malum aileniz Ebu Hanife'nin görüşüne, Hanife mezhebinde müftabi olan görüş, cemaatin üç kişi olmasıdır. Sağlıklı olan görüş de akla yatkın olan da lugata yatkın olan da budur. Çünkü cemaat cemiy kökünden gelir. Cemiyi toplamak bir araya getirmek olduğu gibi Arap lisanında da. Asgari 3 kişiden ibarettir. Hı hı. Bir anlayışa göre 2 de çoğuldur, pek çok dilde 2 de cemidir denmiştir. Ama Ebu Hanife mezhebin racih görüşü, ağır basan görüşü 3'ü tercih etmiştir. Şimdi bu görüş 3 üç, üç kişi bulamadığımız için gerçek anlamda 3 kişi cemaat olarak bulamadığımız için cuma namazı kılmazsak bir iznle sorumlu olmayız. Hı. Kaldı ki İmam Şakı Hazretleri'nin cemaat anlayışı daha da far farklı. O daha yüksek rakamlar istiyor. Farklı rivayetlerden edersiz, kaynaklanan şeyden dolayı. Ama yani üçe, üçü bulamadığımız için namaz kılmamakla sorumlu olmayız çünkü şartlar oluşmamıştır. Cuma'nın farziyetinin şartları, edasının şartları oluşmamıştır. Bize farzdır da o farzı yerine getirmek için gerekli harici şartlar ortaya çıkmamıştır. Bunlardan birisi de cemaattir. Asgari 3 kişi şartıdır. Onun için öğle namazını kılabiliriz. Evet, imamla birlikte 3 kişi olacak. İmamdan başka 3 kişi. Cemaat İmam kıldıracak. Kime kıldıracak? Cemaate kıldıracak. Hmm. İmamdan başka 3 kişi daha olması evet, yani. Tabii. Toplamda 4 kişi olması gerekiyor. Evet. evet.